والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين بتعالى في كتابه الكريم استعين ب الله بسم الله الرحمن الرحيم ağa ethum ayet. Çalı. Lan nüemne. Hatta nüta. Mislama ot ya Rüslullah. Allahu alem. N. N. N. N. N. N. N. N. N. Ve adabın şeidi dum bima kanu yemkuro. Sadek Allahu Azim. Ve belgana Rasuluhu Nabiül Kereem. Ve nhamu ala ma zâlîke mina şâkirîne bi kalbin sâlim. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ رَبِّ شرح لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي yakahhu ka Allahumma, Allah'ın ve ekrimle fehmen nebi bu ve ilhama müsellin mukarrabin. Amin ve kalen ne biliyor sallallahu Teala aleyhi ve sellem bu lata tell mahlukin iması yetillahi Teala bu salakarasulullah Fi al Evet Kemal kalen sallallahu teala aleyhi ve sellem Aziz ve muhterem cemaati Müslümanin <gülüyor> Bildiğiniz gibi bu cami-i şerifte son birkaç dersimizi imanın kabulünün şartlarına tahsis etmiş bulunuyoruz. Aşağıdaki bir camide, Martuçlar camiinde de aynı şartları tekrar etmeye çalışıyorum. Niye tekrar ediyorum? biliyorsunuz ki ehli sünnet vel cemaat ehli sünnet vel cemaat mezhebinin kabul ettiği esaslara göre ehli sünnet ölçülerine göre son derece önemli bir hüküm var karşımızda ki ehli sünnetin kabul ettiği bu hüküm Kur'an ayetlerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine, sünnetine dayanmaktadır. Yani ehli sünnet Kur'an'a ve sünnete dayandığı için ehli sünnettir. Her işini Kur'an'a ve sünnete bağladığı için Ehl-i sünnet adını almıştır. Öyle kendi mantığından, düşüncesinden hiçbir ehli sünnet alimi bir kısım fikirler üretip, imal edip ortaya atmaz. Orada her şey Kur'an'dan süzülmektedir. Sünnetten süzülerek alınmaktadır. Kur'an ve sünnettir temel. Kur'an ve sünnetten alınan temel ölçülerden birisi şudur bir insan bu fani hayatını bu geçici ömrünü tamamlayıp ahirete intikal ettiği zaman kısaca öldüğü zaman <gülüyor> eğer bir iman eksikliğiyle velhamdülillah yehdina ve yehdikumullah imanda akidedeki bir eksikle ahirete gidiyorsa nasıl olmuşsa inanma işini eksiksiz kusursuz yapmayı başaramamış iman mevzuunda bir kısım noksanları olduğu halde ahirete gidiyorsa imandaki bu eksikliği tamir etme imkanı yoktur. Nasıl gitmişse o öyle kalacaktır. Efendim işte büyüklerin şefaatıyla peygamberlerin şefaatıyla hiç kimsenin o konuda yardımı olmaz. İnsan, eğer iman eksikliğiyle itikadi bir eksiklikle ahirete gidiyorsa ne yapacağız yapacağız bu eksiği dünyada gidermenin yolunu bulacağız ne yapıp yapacaksın benim inancımda bir eksiklik var mı bir yanlışlık var mı aslında doğrusunu bilsem doğru inanırdım ama işte bilemiyordum, bunlar özür olmaz. İman hiçbir tartışma kabul etmez. Yan yatacaksın, çamura batacaksın, ne yaparsan yap, iman işini doğrultacaksın. Bunun akirette tamiri yok. Ancak amel ve ibadette bir eksiklik varsa, yani, Ya Rabbi ben senin dinini kabul ediyorum. İslam dinini kabul ediyorum. Bu nizamı kabul ediyorum. Olduğu gibi kabul ediyorum. Bir bütün halinde kabul ediyorum. Ama, kabul ettiğim bu sistemin, bu nizamın, bazı kısımlarında eksiklerim var. Ya yaptım da, yarım yaptım veya hiç yapamadım. Bu ameldeki ibadetteki eksiklerin affı umulur. Yani Cenab-ı Hak dilerse o kulunu affeder, dilerse azap eder. Ameldeki eksikliklerini, ibadetteki eksikliklerini ama imandaki eksikliği affetmeyeceğini açık açık söylüyor. Bunun için son derece telaşlıyız. Cemaatin imanının mutlaka korunması lazım. İmanları Allah korur. Ama doğru inanma şeklini biz anlatalım. Eh, Anadolu diliyle söyleyeyim. beğen beğen al Ben ne yapayım? Beğen beğen al başka yolu yok bu Yani iman her an, her saat konuşulması gereken son derece önemli bir mesele. Çünkü temel orada. O olmazsa bütün yaptıkları havaya gider, heba olur, mahvolur gider. İşte onun için biz hepimiz kendimizi mümin sayıyoruz. Müslüman sayıyoruz. Fakat sormuyoruz. Benim Müslümanlığım kabul ediliyor mu edilmiyor mu? Bunu da mutlaka sormak zorundayız. Araştırmak zorundayız. Ben kendimi mümin biliyorum. Ben kendimde iman var biliyorum. O var olduğunu söylediğim iman Allah ve Resulünce kabul görüyorum. İşte Ehli Sünnet üleması, İmanın kabulünün şartları diye sekiz maddelik bir şartname ileri sürüyor. Ben onları nakletmeye çalışıyorum. Laf uzuyor, şartları bir türlü ilerletemiyoruz. İmanın kabul olması için, muteber olması için aranan sekiz şarttan birincisi iman, devamlı ve sabit olmalıdır. Yani altı iman esasına inanıyoruz ya bu altı iman esasına olan inancımız kaç günlüğüne kaç seneliğine Allah birdir kaç sene için Allah'ın indirdiği kitaplarına iman vardır. Bu ebedi olacak. Dünyada kaldığı müddetçe inancım bu Buradan giderken de bu inançla gideceğim. Allah'ın huzuruna bu inançla çıkacağım diye karar verilmelidir. Efendim görülecek işlerim var, evet. Filan yerden adayım. Müslümanların oylarını alana kadar. Bir ticari işim var. Bir müşteri çevresine ihtiyacım var. Müslümanlara elimdeki malı satana kadar hangi niyetle oluyor o iş bittikten sonra zaten vazgeçeceğim diyorsan bugünden kafirsin, bugünden Müslüman falan değilsin sen. Bu şarta bağlı değil. Karar verdiğin gün verilmiş olacak. İman devamlı ve sabit olmalıdır. Böyle geçici inanç sahiplerini biz alıyoruz sırtımıza bu da tamamdır diyoruz. Ya böyle olmaz ki. Yani bir işe girişiyor, bir işe girişiyor, o işin başında başka türlü görünüyor. Çünkü çevresindekiler Müslüman. O işi o Müslümanlara yürütebilmek için ve onların istediği gibi görünmesi lazım. Tam işler bitiyor, ondan sonra rengi çıkıyor ortaya adam. Nitekim İstiklal Savaşı bu milletin kazandığı bir savaştır. Öyle değil mi? Bu milletin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, alimiyle cahiliyle herkesin mücadele verdiği bir savaş. Ama nasıl gösteriliyordu başında? Bu savaş din için Memleketi işgal eden düşmanlar bizi dinimizden koparmasınlar. Bizi dinsizliğe zorlamasınlar, onun için savaşmak zorundayız. Müslüman tabi dinimi korumam lazım dedi ve koştu. Öldü veya kaldı neyse namusumuzu çiğnetmeyeceğiz. Dediler, Müslüman namusuna sahip çıktı. Vatanımız bir bütündür. Böldürmeyeceğiz. Düşmanın işgaline, istilasına fırsat vermeyeceğiz. Ona da tamam. Peki, savaş kazanıldıktan sonra... Savaş kazanıldıktan sonra o savaşı kazananlar dinsizliğe zorlandı dün ve bugün. Peki ben niçin savaşmıştım can? O bana başka türlü görünen adamın rengi yeni çıktı ortaya. Artık Müslümanların bu zayıf, bu eksik düşünceleri biraz tahlil etmeleri lazım. Ve millet savaştan sonra namussuzluğa zorlandı. Ve savaştan sonra vatan bütünlüğünün parçalanması müzakere mevzu haline getirildi. Ha, bunlar işte iman değil. Bunu anlatmak istiyorum. O işteki hesap, başta neyse sonuna kadar otur. Ben Müslümanım. Elhamdülillah. O halde yaşadığım müddetçe Amentü içindeki altı esası kabul ediyorum. İslam denen hak dini kabul ediyorum bununla öleceğim, bu itikad üzere öleceğim bu itikad üzere Allah'ın huzuruna çıkacağım diye kesin kararın olacaktır birinci şartımız var. ikinci şart dinde neye inanıyorsan, neye inanman gerekiyorsa ki bunların özü amentü içindeki altı şart bunlara kesinlikle inanmak lazım Acaba Allah'ın peygamberleri, hani nedir filan bir şüphe geçiriyorsun, Allah'ın kitapları üzerinde şüphe ediyorsun, kaza ve kader yahut öldükten sonra dirilecek miyiz filan. Bunlara yüzde yüz ölçüsünde en küçük bir şüpheye tereddüde yer vermeyecek şekilde inanmalıyız. Bir, yani inandıklarımıza tam bir kesinlikle inandığımız gibi bir bütün olarak iman edeceğiz. Burası son derece önemli bir madde. Bir bütün olarak, yani dinde öyle hükümler var ki hakikaten insanların yaşantısına bakıyorsun, toplum almış başını gidiyor bir tarafa doğru, bakıyorsun... Ve biz hocalar bile hocalar bile zaman zaman dinin bu hükümlerini Müslümanlara anlatırken zorlanıyoruz. Mesela mesela şimdi ben bir tane söyleyeyim Müslüman bir erkeğin Müslüman bir erkeğin mahremi olmayan yani ebediyen evleneceği evlenemeyeceği Kadınlardan birisi değil. Kendisine nikahı düşen, yabancı bir kadının elini sıkması haramdır. Bu el sıkan ister devlet başkanı olsun, ister başbakan olsun, ister bilmem filan yerin belediye başkanı olsun bu haram haramdır bitti. Ya hoca sen ne diyorsun? Bütün toplum bu hale gelmiş diyor şimdi. Herkes birbirinin elini sıkıyor e sen bunu ne, kime söylüyorsun diyor. Ben dinimi söylüyorum. İsteyen kabul eder, isteyen azabı davet eder, kendisi bilir. Bu toplum bu esaslardan uzaklaştı diye, bunu kabul etmekte sıkıntı çekiyor diye doğrular söylenmesin mi? Ha ben bunu söylemeyeyim niye? Ya bu çağdışı dışı fikri ne konuşuyorsun diyecekler bana diyor. İslam hiç bir gün çağdışı değildir. Çağdışı olan kimdir? Onu çağdışı gösteren fikirler çağdışıdır. Onu çağdışı kabul eden insanlar çağdışı insanlardır. Ne değişti ya? Allah mı değişti, peygamber mi değişti? Kur'an'ı kim değiştirebilir? Onu kim gönderdiyse o değiştirebilir. Ben yazmadım ki bunu arkadaş. Şu sayfaları, şu satırlara git. Şu ölçülere göre yeniden yaz. Bunu ne ben yazdım, ne Hazreti Muhammed yazdı. Onu yazan Allah'ta geri almadı, değiştirmedi. Bu meclislerle gelmedi ki meclislerle gelgisin. Böyle bir şey olamaz. Ve İslam'a bir bütün olarak inanmak zorundayız. Efendim şunları alsam bunlar çağa uygundur. Günümüzün şartlarına uygundur. Şu esaslara inanayım. Mesela zar zor bir meleklere inanayım ama e, cinlere inanmasam sen hala bu kurafelere mi inanıyorsun diyorlar. Ya e, Kur'an bunu haber veriyor. Almaz böyle şey diyor. Ya. Böyle bir şey yok. Bölmeyeceksiniz dini. Dini bir bütün olarak kabul etmek mecburiyeti var efendim çağa uymuyor çağa kim ki ya çağa kim oluyor ki ona uyması uymaması söz konusu olacakmış efendim benim menfaatimle bağdaşmıyor bağdaşmayabilir senin menfaatın nenin ölçüsü ki yani efendim benim hoşuma gitmiyor bunlar ya demek Allah senin keyhine göre hüküm koyacaktı öyle mi Bugün bizim Müslüman tanıdığımız, Müslüman zannettiğimiz birçok insan var ki İslam'ın tamamına inanmadığı için kafirdir. İnanmadığı için kafirdir. Yok diyor, ben bunu kabul edemem diyor. Ya sen kabule mecbursun. Kabul eder misin etmez misin sana kim soruyor ki bunu canım? Sen kul değil misin? Kula düşen evet demektir. Sen nasıl emri veren, hükmü koyana karşı tartışmaya kalkışıyorsun? Böyle bir şey olamaz. O zaman diyor ki, Allah'a karşı demiş oluyor ki bu itiraz eden, Ya Rabbi der mi demez mi bilmem. Ey Allah, biraz sen Allah'lık yap, biraz da ben yapayım. Bazen senin dediklerin olsun, bazen benim dediklerim olsun. Öyle değil mi? Böyle din olur mu? Böyle kulluk olur mu? Böyle Müslümanlık olur mu? Biz böyle değiliz. Sen böyle değilim diyorsun ama bizim içimizde böyleleri de var. Esas bizim başımızda böyleleri var. öyle demiyorum. Öyle diyenle beraber değil misin sen? Bitti. Efendim ben genel evinde çalışmıyorum. E çalışanla geziyorsun ya yeter. O damgayı yemen için sana yeter hoş. İlla oradan bir huy alacaksın. Sana da bir şey bulaşacak oradan. Faziletli insanın bunlarla ne işi var? Bu söylediklerim nereye vuruyor anlıyorsunuz değil mi bunu? Bunları anlayacaksınız, düşünerek dinleyeceksiniz. Uyuyarak beni dinlemeyin. Geliyorsunuz buraya, burada çeksene düşünüyorsunuz. Bırak çıktıktan sonra nereye ne vereceksin, ne alacaksın, bırak bunları ya. Bir saat öl. Benimle muhatap ol. Bu tam bir kesinlikle kabul edilecek ve bir bütün. bölmeden, parçalamadan kabul edeceksin. Şurasını alırım, burasını alır yok böyle bir şey. Üçüncü şart neydi? Oraya kadar gelmiştik. İnancın ehli sünnet vel cemaat inancına mutabık olması lazım. Ya sen mezhep ayrımı mı yapıyorsun? Hayır. Mezhep ayrımıyla hiçbir bağlantım yok benim. Ehli sünnet eşittir İslam İslam eşittir ehli sünnet vel cemaat yani biraz daha açarsak ehli sünnet demek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl inanıyorsa peygamberimiz nasıl inanıyorsa o da mı inanıyordu her yatsı namazından sonra imamlar ne okuyor Amenel Resul, Amenel Resulu bima ünzile ilehi mirabbihi vel müminu. Peygamber Allah tarafından kendisine indirilen esaslara iman etti ve müminler de iman etti. En evvel Peygamberin kendisi inanıyor. İnanın dediği şeyleri evveler kendisi kabul ediyor ya. Hani tartışıyoruz, İlk Müslüman kimdir bu ümmet içinde? Bu ümmet içinde ilk Müslüman Hazreti Muhammed'dir. Çünkü vahyedilenleri ilk kabul eden kendisi. Yani peygamberden sonra ilk Müslüman kimdir? Kimisi Hazreti Ali'dir diyor, kimisi Hazreti Ebu Bekir'dir diyor, kimisi Zeyd İbni Harisedir diyor, kimisi Hazreti Hatice'dir diyor. Ama vaka şu ki bunlar ilk inanan insanlar. Ama o mu önceydi, bu mu sonraydı, o çok önemli bir şey değil. Yani. Ama ilk inananlar bunlardır. Şimdi hadise ortada. Ehli sünnet bu. Ben Hz. Muhammed gibi inanıyorum. Ve onun ilk Müslüman arkadaşları sahabe gibi inanıyorum demedikçe ve öyle inanmadıkça senin imanın tehlikededir. Bu iman yerine oturmamıştır, rayına oturmamıştır o iman. Ne kadar uzaklaştın ehli sünnetten bir karış, bir karışlık sapıklığın var demektir. Bir kulaç, bir kulaçlık sapıksın. Ehli sünnetin dışında kalanda mutlaka dallet var Efendim cennet ehli sünnetin cennetimdir cenneti Müslümanlara verecek ve Allah'ın geçerli saydığı Müslüman da ehli sünnet inancını taşıyan Müslümandır hiç bunu tartışmayacağız Efendim e sen Ali'yi sevmiyor musun şimdi soru soruyorlar ya Ali ehli sünnetin en büyük adamı ya Hazreti Ali'nin radıyallahu anh Hazreti Muhammed'ten farklı inandığını söyleyecek kimse var. Mı? Hazreti Ali Hazreti Muhammed gibi şu meselede inanmıyor. Bunu diyecek bir erkek var mı? Çıksın söylesin bakayım. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber neye nasıl inanıyorsa o da aynen öyle inanıyor. Öyleyse Ehli sünnetin en büyük adamlarından birisi. Hazreti Ebubekir Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'dan sonra en büyük sünni o. E baş sünnide onu takip edenler niye başka isimler alıyorlar? Onları kim yanıltıyor, kim aldatıyor bu adamları? Evet hele bugün, hele bugün onları ateistler aldatıyor aldatıyorlar resmen Aleviliği sadece bir şemsiye olarak bir isim olarak kullanıyorlar o ismin altında ateizmi yürütüyor bütün dinleri reddediyor adam ve artık açıkçada konuşuyorlar Ali'yi de reddediyor artık Ali'siz Alevilik peşindeyiz diyorlar artık efendim Kur'an'da değişiklikler varmış iddia ediyorlar şimdi Kur'an değiştirilmiş Hazreti Ali'den bahseden birçok ayeti Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman Kur'an'dan çıkartmış bir an için hiç sinirlenmeden peki diyelim niye çıkarttı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Hazreti Osman bu işi yaparken Hazreti Ali hayatta değil mi? Evet hiç itiraz ettiğini bilen duyan var mı? E canım o zaman itiraz edemezdi. Elinde güç yoktu. E devlet başkanı oldu. Dördüncü halife devletin başına gelen dördüncü kişi Hazreti Ali'dir. Ben devlet başkanı olmadığım yıllarda Ömer, Ebu Bekir, Osman istediğini yaptı. Şimdi fırsat elime geçti. Onların yanlışlıklarını doğrultuyorum dediğini duyan var mı? Nereden uyduruyorlar bunu peki? Yani Hz. Ali kendini savunamadı. Allah'ın aslanı, Hayber'in kapısını kalkan gibi kullanan adam. Kendini müdafaa edemedi de onun müdafaası filan zibi diye düştü yani. Siz de buna fikir diye hürmet edeceksiniz. Fikir diye saygı göstereceksiniz. Bu imanla, ihlasla, bilmem izanla bağdaşır bir şey değil. Sakın mı yanlışlıklara kapılmayın. Ha şimdi uydurdular, ya oruç üç günmüş sayı. Bize otuz gün oruç tutturanlar ne büyük zahmete soktular bizi. Sıfırı kaldırıyor oradan tabii, üçe indiriyor onu. Ramazan orucu Hazreti Muhammed otuz gün tutuyor. Hazreti Ali otuz gün tutuyor. Ona bağlı olduğunu iddia eden üç günle bu işi bitirecek. Bu, anlamıyor musunuz bu İslam düşmanlığı? Zaten Şia'nın doğuşu kaynak olarak Yahudiliktir. Şiayi ortaya atan fikir, bu fikri ortaya atan Yemenli bir Yahudi Abdullah ibn Sebe, kaynağı Yahudilik unucu. Yahudi ne zaman insanlık için hayırlı bir şey düşünmüş ki? Hangi tarihte, hangi döneminde? Şimdi düşünecek. Heh, yazıyor basın. Ricali devletten birine, bilmem kimi, ülkenin en azılı Yahudilerinden birisi götürüyor. En azılı Yahudilerden birisi götürüyor. Bu adamı diyor tavsiye et. O da hiç sıkılmadan çıkıyor. İşte ben filanı filan yere ben empoze etmiştim diyor. Bu çete savaşı içinde oluyor şimdi bu işler. Bunların akıl hocaları Yahudi. Anlatabiliyor muyum? Ve İslam'ı da kendi keyfine göre şekillendirmek istiyor. Bu memleketin evladı, annesi Müslüman, babası Müslüman, dedesi Müslüman olan bu idarecileri Kur'an'la savaşmaya kim zorluyor? İnanmazsan inanma. Ben Kur'an'a inanmıyorum. E için savaşıyorsun sen? Kim sana yol gösteriyor? Kim sana akıl veriyor? Akıl hocaları belli. Dünkü'nün akıl hocası meşhur Yahudi Dürkayım idi. Bilmem bugünkü'nün akıl hocası da kimdir? İlle onun arkasında bir Yahudi var, bir Hristiyan var. Aa, sen de ismine bakıyorsun. Ya bu da Müslüman can. Nasıl Müslüman olacak? Canım? Arada bir biz onları cuma namazında da görüyoruz. Cuma namazında değil. Bütün günlerini camide geçirse bu kafayla yine kafir. Yine kafir, yine kafir. Yani camide olmak bir farklılık mıdır ya? Yani? İnancını eni sünnete uyduracaksın arkadaş. Ehl-i Sünnet'i ben en kısa şekliyle tarif ediyorum. Peygamber gibi ve onun ashabı gibi inananların topluluğudur. Ve peygamber neye nasıl inanıyordu? Bunu araştıracaksın işte. Nasıl ucuz malı araştırıyorsun piyasada? Giriyorum hanların çatı katlarına. Ya bu müşteri buraya nasıl geliyor diyorum. Burayı nasıl buluyor bu adresi? Oho oh. diyor. Yeter ki senin orada malın olsun. Gelir seni bulurlar. Sen din meraklısı ol. Onu her yerde gider bulursun. Yok. Cemaate söylüyorum son bir teşbihim. Bu camilerde ki cemaat iştahsız çocuklara dönmüş. Bazı çocuklar var. Yemez içmez. Anasının elinde tabak, kaşık dolaş. Oğlum bir kaşık al. Oğlum bir lokma al. Kızım bir lokma al. Biz de bu cemaatın beşinde böyle dolaşıyoruz. Ya etmeyin, şu esası anlayın. Şu hükmü anlayın, şu meseleye yanaşın. Yani bir şey vereceksin, cemaat kaçar. Başını sağa çevirir, başını sola çevirir. Camiye gelmez. Duymamak için camiye gelmez. Gelse de burada hala hesap yapar, başka şeyleri. Bir gürültü geliyor kürsüden kulağına. Kuru bir gürültü niye böyle yaparız bize yazık değil mi arkadaşlar vallahi yazık ediyoruz kendi kendimize eğer şu dine biz hakikaten sahip çıksak buna kim bakabilir bu dine rahmetli şairin dediği gibi dokuz köyün sahibi dokuz köyden kovulmuş dokuz köyün sahibi dokuz köyden kovulmuş yani milyonlarca Müslüman bu milyonların yüzüne baka baka bunların dinlerine sövüyorlar. Ve bir tanesi de yahu sen benim inancıma nasıl söversin, kitabıma nasıl hakaret edersin demiyor. Neme lazım diyor, rahatım bozulur, işim bozulur, keyfim bozulur, kazancım bir sekteye uğrar. Eh bu nasıl Müslümanlıksa onu hükmünü siz verin, ben bir şey söylemiyorum. Ben bir şey söylemiyorum. Kendi hükmünüzü kendiniz verebilirsiniz. Kendi kendinizin hakimi olabilirsiniz. Yorumu ben size bırakıyorum. Böyle olmazmış. Dördüncü şart: Bir imanın kabul görmesi için kişi ümit ile korku arasında bulunmalıdır. Bunlar önemli tabirler ümitle korku arasında bulunmalıdır ne demek bir müslüman ne kadar çok ibadet yaparsa yapsın amelde ibadette kullukta hangi seviyeye ulaşırsa ulaşsın her zaman Allah'ın azabından korkmalıdır ben artık Allah'a şükür yolu düzelttim yapılması gerekeni fazlasıyla yaptım. Benim korkulacak, üzülecek bir tarafım yoktur. Diyemeyecektir bir Müslüman hiçbir gün. Çünkü çok şey yaparsın da kabul olmaz. Mecbur mu Allah kabul etmeye? Etmiyorum der. Ve bir ömür boşa gider. Bir ömür boşa gider. Eksik tamam ne yapmışsam ne kadar çok ibadetin olursa olsun ne diyeceksin? Ben gene Rabbimin azabından korkuyorum. Tam yapamadım, yaptıklarım eksiktir, yetersizdir, kafi değildir, ihlazsızdır. Yani hep kusurlu göreceksin kendini. Azap korkusu içinde duracak. Bu azap korkusundan vazgeçmek yavurluktur. Ben korkmuyorum. Kafirsin. Mil bun. Benim korkulacak tarafım yok. biz geçtik diyor adam. Evet Allah, dünyada iken sıratı geçtik diyor. Keşke geçebilsek. Ee, Keşke geçebilsek ama böyle değil. Çok ibadet yapan azap korkusunu kaldırmayacak. Çok günah işleyen bir adam. Ne kadar günahkar olursa olsun. Günahı hangi dereceye varırsa varsın, o da Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyecek. Çok günah işlediği için kafir olmaz, ümidini kestiği için kafir olur. Niye ümit keseyim can? Rabbim bana diyor ki, Latak netumir rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor Allah. Ben ne diye kesiyorum can? Birçok insanda var, işte şu günahı işlemiş, bu günahı işlemiş, yok ya diyor, benim affedilecek tarafım yok. Benim af götürür tarafım yoktur diyor, alabildiğine dalıyor, öyle de baktık, öyle de bittik, öyle de diyor, öyle değil. Ne kadar günahkar olursan ol, en büyük günah nedir? Küfür, İslam'ı inkar. Yani en azılı bir kafir, 70-80 yaşında bir kafir vazgeçtim Müslüman oluyorum dese Allah onu affetmeyecek mi edecek Ve öyle bir affedecek ki o 80 yıllık küfür bir anda silinip gidecek. Senin günahın ne ki bundan dolayı ümidi kesiyorsun? Bunun manası korkma istediğin kadar günah işle demek değil. Ama şu veya bu sebeple günahkar olmuşsan ümit kesmek yok. İman nedir? Ümitle korkunun ortasında bulunacaksın. Hem rahmetten ümit var olacaksın hem de azaptan korkacaksın. Hiçbir gün korkuyu atmıyorsun hiçbir zaman ümidi terk etmiyorsun. Terazinin iki dili gibi. Ümit bir tarafı korku bir tarafı hep aynı hizada duracak bunlar. Böyle olmayan iman, iman değildir. Kabul görmez bu iman. Ümitle korku arasında bulunmalıyız. Şimdi ezan bitti. Ben sizi bekletmeyeyim. Bari benden kaynaklanan bir özür olmasın. İşte gelip dinlemiyoruz. Niye? Sen uzatıyorsun da onun için diyorlar. Tamam uzatmıyorum, bitirdim. Yalnız burada bir kağıt var. Bu usulle ilgilidir. O kısa bir şey söyleyeceğim. Bugün İstanbul'umuzun Çatalca ilçesinden buraya gelen bir heyetimiz var. 81 yılından beri bu ilçemizde bağlantım vardır benim. İşte öyle bir vesileyle oraya gittik. Gittiğimiz gün İçkisiz bir lokanta bulamamıştık. Yemek yiyeceğiz, içkisiz bir lokanta yok. Allah'a şükür bugün gidiyorum birkaç tane içkisiz lokanta var. Yani orada bir canlanma var, bir İslami hayat var. Yavaş yavaş gelişiyor. O meşhur bir adam vardı biliyorsunuz. Beni yakın, benim arkamdan İslami bir merasim yapmayın diyordu ya Birisi hani kürsü kirlenmesin diye ismini söylemiyorum onun vakfına da yakın bir yerde muhteşem bir cami inşa ediyor bunlar muhteşem bir cami caminin bir noktasına kadar gelmişler yani orada cami çok önemli hakikaten çok önemli bir hadise bir noktaya kadar getirdiler yok yürümüyor hepiniz şikayetçi değil misiniz işlerin iyi gitmediğinden ama işler nerede şikayet var? İstediğim gibi yiyemiyorum, yiyemiyorum diye şikayet yok. Bakıyorum, marketlerden çıkarken sucuklar, salamlar, sosisler be, neler gidiyor? Asıl şikayet istif azalıyor diyor. Para eriyor. Bu sene iki milyar olmalıydı kazancım, niye 500 milyona düştü diyor? Bunları atalım bir tarafa. Bu arkadaşlara hakikaten yardım etmemiz lazım. Yardıma değer bir yerdir burası biliyorum. Hatta işte iki üçlüma lüma evvelde oradaydık. Camiyi görmedim ben gidip görmedim ama göreceğim inşallah. Şöyle içinizden gele gele. Hani bir yemeği iştahla yerken nasıl çiğniyorsunuz? O iştahla vereceksiniz. Açacaksınız cüzdanı. Neresine bir elli bin lira sıkışmış, yüz bin lira sıkışmış değil, açar açmaz sırana ne gelirse arkadaşlar. Bir milyon gelir, beş yüz bin gelir, beş milyon gelir, gelir gelir. Oradan çek ver, yarın bunlar huzur önümüze gelecekler. Aslında bugün bizimle mücadele edenler, bu camiler sebebiyle çok rahatsızdırlar camileri dondurmak istiyorlar hemen bir sürü şart getirdiler benim arsam var ben istediğim gibi cami yaparım yok diyor camiye ben izin vereceğim niye git istediğin kadar mektep kur diyor Hiçbirim değil kurabilirsin bilmem istediğin e kolay bir çalışma orada Resulullah kendi camisinde amelelik yaptı size demiyorlar ki gel bir gün inşaatta çalış, harç çek tuğla çek diyorlar mı size yok şu cebindeki paranın bir kısmını ver, sen gene işine bak, bu ne kadar kolay bir şey vallahi çok kolay bir şey Siz cimrileşip de böyle bir yanlışlık yapmayın aleyinizde bir yanlışlık yapmayın lehinizde paraları harcayın verdiğin senindir veremediğin valisler bölüşecek bir de kavga edecek, Allah kahretsin diyecek. Bu kadar mı miras bırakılır ya? Niye her birerlerimize onar milyar, elli şer milyar bırakmadın diyecek? Yani bıraktıklarınla aferin bilen de almayacaksın. Boşuna harcamayalım kendim kendimizi. Cenab-ı Hak bütün hayırlarınızı kabul buyursun. Lillahil Fatiha. Burada bir dua var, onu Mustafa Hoca'ya veririz mi? yap.